Kardeşlerim, Muazzez Müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla, Kureyşliyle, İranlıyla, Habeşliyle yeni bir millet inşa etti. Ona baktılar, Allah Resulü nerede nasıl oturuyorsa sahabe-i kiram efendilerimiz öyle oturdular. Adımlarını nasıl atıyorsa Allah Resulü aleyhisselam gibi yürüdüler yollarda. Evini sordular çocuklarıyla, eşleriyle sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı nasıl? Aldıklarını, öğrendiklerini evlerine taşıdılar. İstediler ki kendi evleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın evi gibi olsun. Hayatın her şubesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba ettiler. Çünkü Kur'an-ı Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı onlara emrediyor. Elif la murâ اِحْتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ بِإِذْنِ <gülüyor> رَبِّهِمْ Kur'an-ı Hakimi Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a insanları zulümattan Allah'ın izniyle nura çıkarmak için indirmişti. Yani hem Kur'an'la çıkacaklar hem Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba edecekler. Yani bu aynı zamanda şunu da söylüyordu bu ümmete Eğer Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiva sorununuz olursa o zaman ebediyen sonsuza kadar karanlıkta kalacak sonsuza kadar zulümatta kalacak eviniz, çarşınız, dükkanınız Belki para kazanacaksınız ama akşam eve gitmek istemeyeceksiniz. Çünkü evde sıkıntı var. Kardeşinizi, babanızı, belki amcanızı görmek istemeyeceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Hakîm'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba problemi var. Ashab-ı efendilerimiz ona teslim oldular. O ne buyurduysa ''lebbeyke ya Allah dediler. Buyurdular ki A'idul merif fi mahrafetil cenne hatta yarıca Hastaları ziyaret edenler gidiyorlar ya çıktılar evlerinden Bir kütürüm var bekliyor şu kapı açılsa da şu kapıda bir tıkırtı olsa içeriye birisi girse bana bir yudum su verse esselamu aleyküm dese sorsam çarşıdan şehirden eski dostlardan o kapının açılmasını bekleyen muzdarip bir hastayı ziyaret edenler Gidenler, gelenler yol boyunda kaldıkları süre içerisinde onlar cennetin yolundalar. Allah Resulü'nü dinlediler, Medine'nin en uzak köşelerine kadar yürüdüler cennetin yolunda dünyada kalabilmek için hastaları ziyaret ettiler. Onlara koştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu evine gelir. Çocuklar ailesi koyun kesmişler buyurur ki ''Bu koyundan Yahudi komşumuza verdiniz mi?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ''Mazale Cibril yusini bilcar'' Cibril bana sürekli komşuyu anlatıyordu O kadar anlattı ki Zannettim komşu neredeyse varis olacak Peki siz bu koyunu kessiniz Değil Müslümanları Yanda Yahudi komşu var Ona bu koyundan gönderdiniz mi? Onlar belki şimdiki muhtarlar gibi değil, belki nüfus dairelerindeki kütükler gibi, defterler gibi, sahabenin defteri yok. Ama bu hadisten dolayı onlar kendi mahallelerinde kaç hane var, kaç nüfus var bilirler. Kaç tane yetim çocuk, kaç tane evlilik çağına gelip de evlenemeyen delikanlı, evlenmek üzere olan ama çeyiz sıkıntısı çeken genç kız, Kaç bunların adedi yaşlılar, biçareler, muzdaripler, dul kadınlar, sanki onlar mahallenin nüfus memuru gibi, hepsinin zihninde var, belki defterinde değil, kime, ne zaman, parayı buldukları zaman ilk olarak yardım edecekler biliyorlar, çünkü onlar Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencileri. Eskiler de bilirdi onlara sorunca bu köyde kaç hane var kaç nüfus var düşünmeden söylerlerdi Defterleri yok peki nasıl hesap ederler sorsanız şu evde kaç nüfus ötekinde ötekinde ötekinde Sayarlar size çünkü biliyorlar ki o evlerde yaşayanları Muhtaç olanları İhtiyaç sahiplerini Allah Azze ve Celle gidince ona soracak. Onun için bilirlerdi. Peki biz ne kadar biliyoruz? Zaman zaman daralıyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Ashab-ı Kiram'ın da sıkıntıları olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Vallahu fi auni'l ma kana'l abdu fi auni Eğer bir Müslüman kardeşinin yardımına, imdadına koşarsa, Allah azze ve celle ebediyen ebedi onun imdadına koşacak, onun yardımında olacak. Yani onlar kimin kira ihtiyacı var, kimin hastası var, ama tedavi etmede sıkıntısı var, kim çocuğunu evlendirecek? Paraya muhtaç, onların imdadına koşar, babalarınız da koşar, dedeleriniz de koşardı. Huma Salih صَالِحًا Siz işte o salih milletin evlatlarısınız, onlar çocuklar testilerle su taşırken onları kırar da eve gelince babaları onları azarlamasın diye o testiyi kıran çocuklar için bile vakıf kurmuşlar. Dağdaki hayvanlar için, kurtlar için, kış günü aç kalan o hayvanlar için bile vakıflar kurmuşlar Şehrin girişine çıkışına büyük küpler koymuşlar Birinden süt birinden balakar, Hamile kadınlar emzikli kadınlar Fakir olurlar da çocuklarına bakamazlar diye Ya da hamiledirler Çocukları karınlarında cılız kalır diye Utanırlar isteyemezler şehirlerin çıkışında girişinde Böyle tedbirler almışlar İşte bütün bunları kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti Onlara öğretti ki Oturduğunuz zaman kardeşlerinizin ayıplarını örtün. Mennefesan muslimin kurbeten min kurabil dunya. Nefesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim mi kardeşinin dünya sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle de onun ahiret sıkıntısını giderecek. Onlar son anlarını yaşarken Su kendilerine takdim ediyorlar, arkadan birisi o da son anını yaşıyor bir savaş alanında Onun su diye iniltisini işitince kardeşlerini işaret ettiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu buyruklarını düşündüler Başka mülahazaları da vardı Ama kardeşlerimizin yardımında olursak Onların sıkıntılarını giderirsek Belki kıyamet günü Cenab-ı Hak bize imdad eder Rahmetiyle muamele eder bunu düşündüler Eba Eyyub el Ensari oldular, sahabe oldular Onlar dünyanın en güçlü silahlarına sahip ordusu değillerdi Başlarında sarıkları üzerlerinde cübbeleriyle Eba Eyyub el Ensari oldular İstanbul'a geldiler Yani topraklarını genişletmek için İstanbul'a gelmediler Allah Resulü Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği komşuya dair, fakire dair, kimi kimsesi olmayan insanlara dair nasıl bakışları, oluşları, erişleri olacak, işte Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri İstanbul'a bunları anlatmaya geldi. Dedeleriniz bunun için ilim yolculuklarına çıktılar, bunun için yaşadılar, koptuk Allah Resulünden. Uzaklaştık Kur'an'ı Hakim'den, şimdi evlerde sıkıntılar var, psikiyatristlerden çare arıyorlar. Mahallelerde sorunlar var, zaman zaman iktisadi krizler yaşanır. İşte âlim İslam'ın halini görüyorsunuz. Tecavüze uğrayan bir kız kendisine tecavüz eden zalimden imdad eder mi? Parçalanan, bölünen, kan gölüne dönen alem-i İslam. Onu bu hale getiren Siyonistlerden eşkiyadan şimdi imdad ediyorlar. Gelseler şu Esed'in, şu zalimin işini bitirseler diye bekliyorlar. Peki Kur'an-ı Hakimi Allah neden indirmişti? Elif lam ra. Kitabun anzalnahu ileyk li tukhrijen nase minez zulumat ilennur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a İttiba ve iktida sorunu yaşayan ümmetin bir çare halidir bu. Evlerimizde sıkıntılarımız var. Bir dedenin mektubu, 87 yaşında, torununa yazıyor. Diyor ki, kızım, senin adın Birsen, anneninki Jale, anneannenin adı ise Fatıma. İsimleriniz bize, isimleriniz bile Allah Resulü'nden ne kadar uzaklaştığınızı anlatıyor. Fatıma'nın kızı Cale, onun kızı Birsen. Adım adım Allah Resulü'nden uzaklaştık. O zaman cahildim, size anlatamadım ama şimdi hiç anlatamıyorum. Babaannen... Çarşaf giyerdi, annen etek ya da pantolon Şimdi sen dizinin üzerinde mini etekle sokaklarda dolaşıyorsun Her gece hava kararınca 80 yaşındaki, 87 yaşındaki deden iki eliyle başını tutuyor ve diyorum ki Ya Rabbi şu gözlerimi alsan ya da canımı alsan da Sokakta torunumun bu halde gezdiğini görmesem Acı veriyor bana. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna seninle ve annenle nasıl çıkabilirim bunu düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz? Mini etekle sokakta dolaşmak demek, her kadının, her erkeğin benim bedenimde bakma hakkı var, bunu ilan etmesi demektir. Peki bu milletin çocukları, şu sokaklar, yeni açılacak okullar, liseler, üniversiteler... Bu milletin kızları oraya hangi elbiselerle gidecekler? Ve sizler ve bizler Yarın Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna Burnunu göstermekten bile utanan bir milletin evlatları olarak Kara Fatmaların torunları olarak Bu halde arkamızda bu millet, bu kızlar, o kadınlar Biz geldik ya Resulullah demeye yüzümüz var mı? Ne kadar koptuk, ne kadar uzaklaştık 1400 yıl önce Kur'an Hakimi Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımayanlar kızlarını diri diri toprağa gömerler. Ve işte bu bilunsa zallı vajihu kızın dünyaya geldi deyince bir babaya öfkeden yüzünün rengi değişirdi. Şimdi Kur'an Hakim onları o kız çocuklarını kurtardı 1400 yıl aradan geçti şimdi babalar cinayet işliyorlar kız çocuklarını mini liselere gömüyorlar üniversitelere gömüyorlar sokaklara gömüyorlar her akşam evde açılan programlarla onların Ahiretini iptal ediyorlar, onlara cehennemin yolunu açıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklaşmanın acısı ve ızdırabı içerisindeyiz. Anneler alkolik, kızlar esarkeş olmuşlar. İşte televizyondaki o diziler aslında Allah'tan ve Resulünden uzaklaşan, uzaklaştıkça ne hale gelen bu milletin, Fatihlerin evladının fotoğrafıdır. Hastalarımız var ama ziyaret edemiyoruz. Komşularımız var ama bilmiyoruz ve sürekli Allah'tan imdad ediyoruz. Allah böyle bir topluma yardım eder mi kardeşlerim? Allah'ın rahmetine muhatap olacak hale geldik mi? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı gibi komşularımızın kimi kimsesi olmayanların, muzdariplerin imdadına koşabildik mi? Nerede kaldı onlar? Biz evimizdeki çocuklardan bile bir haberiz, nerede kaldı ki Suriye'deki, nerede kaldı ki Esma kardeşimizin acısını duyalım, ona imdad edelim, ben Esma diyeyim senin kardeşiyim, ey mürsi senin davan benim davam, senin bedenin demir parmaklıklar arkasında, benimse ruhum tutsak, buradan oraya selam göndereyim, fakat nasıl yapayım ki ben evimde kaybettim, ben sokamda kaybettim, ben cemiyetimde kaybettim. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki: Men istada en yamuta bil Medine felyamut biha. Kim Medine'de ölebilirse Medine'de kalsın. Burada ruhun tesimesin. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka manalarla bunu söylediler. ''Ama sanki bunu bizim için söylediler. Hani bir yer, bir mezarlık bulabilir misiniz? Gazino sesleri gelmesin. O mezarlık ki yanındaki sokaktan mini etekli kızlar geçmesin. Ruhunuz yerin altında acı ve ızdırap çekmesin. Anadolu'da şehitlerin yurdunda böyle bir mezarlık bulabilir misiniz? Sanki Allah Resulü bana dair söyledi, sana dair söyledi Eğer ölebiliyorsanız Medine'de ölün Medine'de ölün, Medine'nin ruhuyla dirilin Dirilelim ki evimiz dirilsin, alem-i İslam dirilsin Esma kardeşimizin sancağı izzetle iftiharla Yeniden alem-i İslam'ın semasında Kadınların değil erkeklerin elinde dalgalansın.